Merhaba. 10 Haziran pazar günü İstanbul Boğazı umuyoruz geniş katılımlı bir deniz eylemine ev sahipliği yapacak. Doğa ile Barış Derneği'nin öncülüğünde yapılacak o eylemle amaç boğazlardaki tehlikeli madde taşımacılığında olabilecek kaza ve sabotaj sonucu milyonlarca insanın zarar görmesini önlemek. Doğa ile Barış Derneği'nin 1993'ten bu yana eylemlerini sürdürüyor. Bu yıl etkinlikleri İstanbul'u seviyorum, el ele verelim, koruyalım adı altında sürdürülecek. İstanbul'un çeşitli limanlarından 10 Haziran sabah saat 10'da hareket edecek binlerce tekne saat 1'den itibaren Paşabahçe koyunda toplanacak. Paşa Bahçe koyunda konvay düzenine geçen tekneler saat 2'den itibaren Yeniköy sahiline geçerek İstanbul Boğazı'nda Kapataş'a doğru harekete geçecek. Seyir düzeninde hareket eden tekneler saat 17.30-18 arası Kapataş önlerinde etkinliklerine sonlandıracak. GeoThermal Enerji Birliği tarafından yayınlanan uluslararası piyasalara bakış raporuna göre her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri jeotermal enerji uygulamalarında lider konumunda olsa da artan sayıda ülke yakın gelecekte jeotermal potansiyelinden yararlanmak üzere kaynaklarını geliştirme yollarını araştırıyor. 2011-2012 döneminde küresel jeotermal enerji kapasitesi 11224 MW arttı. 2010'da jeotermal güneş enerjisinin 2 katı üretim rakamına ulaştı. En fazla umut vadeden ülkeler arasında Türkiye, Endonezya ve Kenya yer alıyor. Türkiye Avrupa jeotermal pazarları içerisinde en sıcak pazar olarak ifade ediliyor. Ayrıca 2000 megawattlık potansiyel potansiyeliyle dünyanın en umut vadeden pazarları arasında 7. sırada yer alıyor. Türkiye Jeotermal Birliği 100 MW olan kurulu kapasitesinin 2015 yılında 500 MW seviyesine çıkacağının tahmin edildiğini ifade ediyor. Türkiye'de bunca yenilenebilir enerji potansiyeli yani jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi dururken özellikle de enerji verimliliği alanında hala büyük yatırım olanakları varken halkın karşı olduğu pahalı, kirli ve tehlikeli nükleer santrallerde neden ısrar edildiğini anlamak mümkün değil. Yıllık karbon salımının azaltılması için aktif olarak çalışan Greenpeace, kendi operasyonlarının karbon ayak izini azaltmak için ofis içinde kullanacağı bilgi teknolojilerinde daha az enerji tüketecek bir alternatif sistem arayışına girdi. Doyp Teknik Ekibinin desteğiyle bir hafta süren test aşamasından sonra En Computing sistemine geçen Greenpeace, Thin Client teknolojisi sayesinde artık ofis içi iletişim teknoloji sistemlerinde hem 90 enerji tasarrufu yapıyor hem de daha az çalışma alanına ihtiyaç duyuyor. 110 wattlık normal bir bilgisayara kıyasla sadece 5 watt elektrik tüketen En Computing 100 bilgisayar için ortalama 6000 lira olan maliyetleri günde 10 saat çalışıldığı varsayıldığında da 289 TL'ye indiriyor. Hareketli parçalar içermediğinden 10 yıl kullanım ömrü olan ThinkClient sistemi diğer bilgisayarlara kıyasla çok daha az ısı yaydığından hem karbon salımı daha düşük hem de soğutma yani klima masraflarını azaltıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yani TPOA tarafından hazırlanan 2011 yılı ham petrol ve doğalgaz sektör raporuna göre geçen yıl dünya petrol üretimi 88 milyon varil güne ulaşırken bu miktarın yarısından fazlası tankerlerle farklı limanlara taşındı. 2011 itibariyle yurt içinde üretilebilir doğalgaz rezervi de 7.17 milyar metreküp olarak hesaplandı. Türkiye'de geçen yıl 110 adet arama kutusu 35 Adet tespit kuyusu, 60 adet üretim kuyusu, 5 adet doğal gaz depolama kuyusu olmak üzere toplam 211 kuyu açıldı. 324.689 metre sondaj yapıldı. Raporun en canlanılıcı noktası ise Türkiye'nin 9 yıllık doğal gaz rezervinin kaldığı bilgisi. Biz her yeri kaza duralım, sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş bize göz kırpmaya devam ediyor. Kullanılan her litre gaz veya petrol ise iklim değişikliğine körüklüyor. Dünyada bilinen petrol rezervlerinin tamamı çıkartılıp yakılırsa gezegenimiz ortalama 6 santigrat derece ısınacak. Bu da anladığımız anlamda dünyanın sonu hatta insanlığın sonu olur. Bu yüzden acilen ekonominin bütün fosil yakıtlardan arınması gerekiyor. Son haberimiz gezegenin geleceği programı için haberleri derleyen doğa gönüllerinin kendi haberi. Dün ironik olarak 5 Haziran yani Dünya Çevre Günü'nde Çağlayan Adliyesi'nde gönüllülerimizi hedef alarak açılan dava görüldü. Yalova'da iklimi yok eden, geleceğimizi karartan, kömür yakıtlı termik santrallere karşı çıkan doğa severler, termik santral kuran Aksa Akredi'nin açtığı 20 bin liralık tazminat davası için bu sefer de tekrar delil sunulması üzerine davanın uzamasını bekliyorlar ve 2 Ekim'e kadar bekleyecekler. Davalı olan YACEP yani Yalova Çevre Platformu üyelerinden, Ve bu programın hazırlanmasına katkı sağlayanlardan olan doğal gönüllüleri yaklaşık 2 senedir süren davada sona yaklaşıldığını ve artık 2 Ekim'de bitmesini umduklarını söylediler. Bu tip davalar dünyanın her yerinde görülen ve gezegenin geleceği için büyük şirketlerin çıkarlarına karşı mücadele eden aktivistleri yıldırmak için açılabiliyor. Ancak bunların aktivistleri yıldırmadığı gibi doğru yolda olduklarının da bir göstergesi. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.